Seviyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, yok hmm. iyi, hakikaten iyi değiliz. Ee, savaş meseleleri hiçbir zaman insanın kendisini iyi hissettireceği durumlar değil ve fevkalade kaygı verici haberlerin tam ortasındayız. Sen sormadan söyleyeyim dedim yani. Ben, ben, ben zaten sormuyorum genelde ama evet. gene <gülüyor> de dilimi ısırıyorum. Yani, diye. Evet. Sorma, sorma, Yani Bugün ya. biz bir haftanın haftanın başından beri her gün bir söz yani dünyada yaşayan akil insanlardan bu konularda bir söz söylüyoruz. Albert Einstein'ın sözüyle açılışımızı yapmıştık. Aynı anda hem savaş hazırlığı yapıp hem de savaşı önleyemezsiniz şeklindeki. Evet. Bugün de şey söyledik. Şu Mahir var ya, iktisatçı küçük güzeldir evet. diye. ...insanoğlu aklı olmadan... ...ayakta kalabilmek için fazla kurnaz... ...demiş... ...esas olarak aklın geri getirilmesi... ...için çaba göstermedikçe... ...hiç kimse gerçekten barış için... ...çalışıyor olamaz demiş... ...bugünün sözü de buydu... Evet bunlar kuşkusuz çok haklı sözler... ...Türkiye'nin bugününde çok anlatan sözler... ...yani sadece... ...Suriye ile ilgili değil işte bu... ...Irak ile ilgili dün de işte... ...yeniden tezkere çıktı... Evet. Artık <gülüyor> süresi dolar dolmaz do, böyle bir adeta şey müstelaklık şeklinde elit reznek meclisinin ne yapacağız hemen uzatalım şeklinde ee, ve bu konuda da herkes neredeyse hem fikir evet bugün Bütün, evet. E, büyük partiler. Yani Ümit Aslanbay mesela meclis notlarında da şey demiş. Yani hiç konuşulmadı bile bir tek kere yerde konuşuldu. O da tezkereyle ilgili bu Suriye uçağı meselesi indi zorla inişe zorlanan. Ve orada da hemen itirazı hükümet politikalarını eleştirirken bir de şimdi uçak kriziyle Rusya'yla ilişkileri bozuyorsunuz diye eleştirip hemen ardından da Kuzey Irak'a operasyon tezkeresi için oyumuz olumludur demiş. Evet, hmm. e, bu tadı, yani üstelik de Suriye tezkeresiyle öyle büyük bir tezat oluşturuyor ki o zaman hani e, <gülüyor> ne niçin karşı çıkıyorsunuz, neden gerçekten hesapla birbirine karışmaya başlıyor. <gülüyor> Ve e, tabii çok e, yani Türkiye'nin özellikle bu e, yüzüne ayna tutan belki e, en bizi zıplatması gereken şey Avrupa Birliği'nin işte bu yeni ilerleme raporu. E, o da işte şöyle bir konuşuldu geçti vesaire. Ama e, hakikaten belki işte bu e, Türkiye'nin gidişatında gene e, Avrupa'dan bir e, ciddi uyarı geliyor. Bir ayna tutuluyor Avrupa'dan. Ee, onun dışında Türkiye kendisinin farkında değil çünkü belki siyaset kötü e, sorunuza böyle halle şey diyor de, hallediliyor diyorum e, bir anlamda hallediliyor çünkü böyle idare ediliyor e, Ankara'daki siyasete göre e, demek ki Ankara'daki siyasetin buradaki e, hi, genel hakim olan hissiyat şu biz bunu bir şekilde e, şey yaşayabiliyoruz insanların ölmesi önemli değil şu kadar genç insan ölmüş. Bu bizim için dert değil Bu başımıza büyük bir ciddi bela açmadıkça oyları düş, Oylarımız düşmedikçe Veya yani siyaseti böyle idare edebildikçe Bütün büyük partilerin demek ki böyle bir anlaşması varken de aralarında Bir nevi anlaşması varken tabii ki bir konuşulmuş üzerine anlaşma değil de Anlaşılan belki üzerine tek konu bu işte Türkiye'nin bu halini, bu bataklar, bataklıkta olduğu artık sürüklendi de demiyorum halini biz bize dokunmadığı sürece idare edebiliriz. Evet. Bu da çok acı bir şey tabii. Acı ve tehlikeli. Yani çok sayısız ölüm olabilir ve acı ya çekilecek strapların adli hesabı hakikaten olmayacak gibi bugünkü gazetelere de şöyle bir kuş bakışı bakıldığı zaman bir kısmının tamamen bu savaşa <gülüyor> körükle yani benzinle ateşin üzerine gittikleri de görülüyor. Bu da ayrı bir problem yaratıyor tabi. Şimdi basının genel zaten bir sorunu var. Yapısal bir sorun diyelim. Ee, şöyle bir şey hani when it leads, it leads diye bir laf vardır. Hani kan akıyorsa manşet olur gibi. İlk böyle bir tandans bütün dünyada var. Ama Türkiye'de artık bu o kadar yozlaşmış ve o kadar ayı kaçmış vaziyette ki ülkenin en büyük, en çok satan gazetelerinden bir tanesi işte hürriyet. Mesela bu Suriye işte şey ilk Akçakal'daki bu şey olduğunda, olay olduğunda ilk oraya işte yani bizim ilk değil tabii ama kamuoyunun ilk haberi olduğunda yani böyle bir insanlar öldüğünde ilk defa Suriye'den gelen ateşle böyle. İşte öyle bir, bir anlamda o olayı körükleyen manşetler atmıştı ki işte burası Halep, orası vesaire. bilmem Ne ay, pardon orası Halep'te. Hale Halep oradaysa, <gülüyor> evet Halep, evet Türkiye burada. Yani hep zaman kaydetmek istemiyorum evet, bunları ama evet. sonuçta bir de şöyle bir şey vardı. Evet. Türkiye'nin işte tank, tank sayısı şu kadar ordusunun Suriyeni'ni bu kadar nasıl ezeriz geçiriz yani bakın gibi. E Tabii böyle bir şey yok. O gün hani şöyle bir diğer gazetelerinde manşetlerine baktığımda bir gazetecinin önünden geçerken mesela ağırlıklı şekilde hep savaşı, savaş çırtkanlığı yapan manşetlerdi. Birinci, ö, birinci sayfalar tamamen böyle yapılmıştı asarıp keseriz vururuz şeklinde ve e, bu hep böyle zaten aslında yani sadece bu, o, o olaya özgü bir şey değil. Sadece medyada değil mesela milletvekillerinden de bu tip sesler gelmeye başlamıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir milletvekili Halep'e 3 saatte varılabileceğinden bahsediliyordu. O, Türk ordusunun Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 saatte Halep'e varabileceğinden bahsediyordu. Şamil Tayyar. evet. evet. <gülüyor> Yani G Gaziantep Milletvekili Evet yani şeyde Avrupa Birliği'nden sorumlu Bakan da benzeri şeyler Egemen bağışta, egemen bağışta Benzer şeyler söyledi evet, Artık öyle açıklamalar yapıyor genelde En son bu, <gülüyor> bu ilerleme raporuna verdiği Tepkiler dışında yaptığı açıklamalar Genelde zaten Avrupa ile ilgili Değil <gülüyor> Avru Avrupa ile ilgili olduğunda Son derece negatif açıklamalar Avrupayı sürekli yerden yere vuran. Evet, onu da günü sözü de yapmaya çalışmıştık. Dün günü sözüydü ya da belki gün... Evet, siyasi kriterlerdeki eleştirileri bir hayal kırıklığı olarak algılamış. Bu hayal kırıklıklarından içinde de es, işsizlik, eşitsizlik ve hukuk İfade ve adalet olan kısımları görmekten daha ziyade siyasi angajmanı yani siyasi durumla alakalı olan şeyleri eleştirileri bir hayal kırıklığıyla karşılaş, karşıladığından bahsediyor. Baş müzakere Egemen evet. Barış. Evet ilk zaten açıklamasında sonradan yazılı bir açıklama da gönder, gönderildi de ilk sözlü açıklamasında ilerleme raporuyla ile ilgili işte dediğim gibi Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla mı yoksa <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> neden evet. yani. Özellikle Avrupa'nın ruh sağlığının bozuk olduğuna vurgu yaptı. Çünkü enteresan bir şeydi. Çünkü ruh sağlığı bozuk olan taraf kim? Ben çok merak ediyorum cidden. <gülüyor> burada, burada böyle bir komik durum var fakat bir şekilde dediğim gibi bu idare edildiği için bu beter denge AKP'nin oyları şimdi işte bazı araştırmalara göre işte bağımsız diyebileceğimiz kamoya şirketlerin araştırmalarına göre 53 seviyesinde seyredince bir şey fark etmiyor AKP içinde demek ki. Ee, olabiliriz. Biz böyle yaşarız, idare ederiz. Türkiye'yi de bildiğimiz e, şekilde idare ederiz. Bu demek ki halk da bunu istiyor. Gibi bir anlayış var ortada belli ki. Fakat geri dönülmez bir noktaya geldik artık aslında bu Avrupa konusuna baktığımızda da Ve Avrupa Birliği'nin işte bu e, raporu genelde okuduğumuzda. Bilmediğimiz tabii hiçbir şey yok. Türkiye eğer yani aslında gene de iyi niyetli bir rapor diyebiliriz ama Avrupa Birliği her zaman işte daha can yakmadan biraz işte şey hatta fazla eleştiri eleştirirken de sivri dili kullanmadan daha çok aynı zamanda yapılan iyi şeylere de dikkat çekerek uyarılarını yapıyordu son yıllarda özellikle. E, fakat bu rapor e, şimdiye kadarki gerçekten en ağır raporlardan bir tanesi herhalde, peki de en ağır rapor diyebiliriz. Burada da artık hani tarafların e, bir tanesinin bir şey söylemesi gerekiyor. E, o kadar e, bir şey yapılmıyor Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'de ve Avrupa Birliği konusu tamamen o kadar tavsiye ki Türkiye'den böyle bir tepki gelmiyor. İlişkiler bu kadar sürüncemeye mü bırakıldıktan sonra bir tarafın işte bu çıkışı yapması gerekiyordu Avrupa Birliği yaptı ve Türkiye'de buna engel olmaya da çalışmış duyduğumuz kadarıyla işte bu raporla ilgili ama dünyada bir standart var Avrupa Birliği'nin kendisi elbette çok mükemmel her şey yolunda gidiyor değil ama bu buna bu rapora verilecek cevap da bu olmamalı. Zaten Avrupa'da da her şey berbat gidiyor. İşte Avrupa'nın durumu da hiç iyi değil. Onların da ruh sağlığı bozulmuş zaten. Ee, bir de Egemen Bağış'ın ilk açıklamasında öyle bir laf da vardı. Hani kendilerine baksınlar gibi adeta diyen. Yani kendilerindeki sorunları hani ruh sağlığı bozukluğunu böyle e, yorumluyordu. Kendilerindeki sorunları aslında kendileri olanları bizdeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Evet, yani senin Yalan Dünya başlıklı yazında da gördüğümüz işte resmen tanımadığımız bir ülkenin diyor Egemen Bağış evet. Türkiye'nin son derece yolunda giden Avrupa Birliği üyeliği sürecine taş koyma çabalarının sonucu bu. Yani hakikaten ...insan gülemiyor bile... ...yani son derece yolunda giden... ...Avrupa Birliği'nden bahsediyor... ...ve işte bu... ...ruh sağlığını yitirmiş bir Avrupa söz konusu... ...minvalinde konuşmuş olacak işte değil ...yani gerçekten... Bunu yok. bana nasıl yaparsın... ...gümlece <gülüyor> anlayış ortada... ...yani bir raporda peki... ...bir tane maddi hata var mı... ...hani şu doğru değil. Bu işte Egemen başın tepkilerinden bir tanesi de çok fazla e, bireysel örneğe takılındığı raporda. Yani genel tabloya bakılmıyor. Hep işte birey yani ufak ufak işte şu dava bu olay bilmem ne gibi şeylere dikkat çekiliyor gibi. Şimdiki e, bu, burada bir kere zaten yani her zaman e, izleme raporları bir türlü. E, Olaylara tek tek olaylara dikkat çekerler ki bu olayların bir şeyin göstergesi olduğunu düşündükleri için bu olaylardan bazı genellemelere giderek ee, elbette ki yani bir genel tablo ile ilgili de birçok laf var ama e, bu uyarılar bire, tabii ki de bire e, teker teker olaylar üzerinden oluyor e, ve bu olayların hiçbirinde olmadı veyahut da böyle bir şey yaşanmadı diye inkar edecek bir şey bir durumda yok. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin ekonomisi çok iyi gidiyor falan gibi bir rapor olsa da bu zaten Avrupa Birliği ile o zaman yani Avrupa Birliği farklı bir te sırtını dönüyor diye bu sefer şikayet etmek gerekirdi sadece bizi ekonomik bir ortak olarak mı görüyorlar zaten yani ticareti yapıyorsunuz şu an yani ekstradan bir şey de fazla gerekmiyor bu yüzden bize işte sırtlarını dönüyorlar diye bir eleştiri getirilmesi gerekiyordu. Fakat işte bir türlü anlaşılmıyor. Önemli olan ama tabii bir de tamamen ayrı dünyalar. Yani şu an bütün krizine, dertlerine, sıkıntılarına rağmen Avrupa başka bir şeyde gidiyor. bütün yani Avrupa'nın bütününü kastediyorum. Sadece batısı da değil. Başka bir mecraya doğru ilerliyor. Türkiye bambaşka bir noktada. İşte buna örnek olarak ben şeyi göstermek istedim. Makedonya'da mesela şimdi işte son dönemlerde gene gündemde olan bir tartışma var. Tarih kitaplarını nasıl yazacağız? Evet. Farklı etnik, etnik grupları herkesin mutlu edebilecek bir tarih kitabını nasıl yazabiliriz? Ve bu, bu konuda çok büyük şu hani, örnek olacak... Adımlar atılıyor, çok başarılar elde ediliyor gibi bir durum yok. Ama Avrupa Birliği üyesi adayı olarak Makedonya en azından bu konuda oturup işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinden tarih öğretmenleri bir araya geliyor, tarihçiler bir araya geliyor. Makedonyalı meslektaşları bir araya geliyorlar. Bu konuları tartışıyorlar. Evet. Nasıl, tarihi nasıl öğretebiliriz farklılıkların olduğu bir toplumda? Ee, bu ortaklığı nasıl sağlayabilir? Sadece bu sorunun soruluyor olması bile, ister üyelik için olsun, ister işte yani tamamen bunun bir karşılığı toplumda olmasın diyelim, tamamen diyelim ki Makedonya'da e, e, hükümet konuya son derece işte çıkarcı hisslerle yaklaşıyor diyelim, ama bu muhakkak ki o tartışmanın orada açılıyor olması bile büyük bir şey. Evet tabii çok yani. Boyut ekliyor aslında. Mesela bir yeni boyut eklediği bile söylenebilir. O kadar önemli yani. Tabi yani bu işte konuların işte sivil toplumdan mesela bu konun içinde yer alan bu konuya katkı vermeye çalışan gruplar var ve şöyle mesela bir söz söylemiş orada sivil diye bir düşünce kuruluşundan bir birisi. Ondan sonra. Ee, o o laf benim çok ilgimi çekti Ş Şöyle bir şey diyor e, Bir kere bu diyor Aptalca şeyleri Milliyetçi e, Yalan dolanları ve hayaletleri Mitleri kovaladık mı Aramızda zaten e, bir sorun kalmayacak Ve zaten bir ortak Şey oluşturmuş olacağız Diyor Bu nce çok önemli bir şey sadece bunun söyleniyor olabilmesi bile Türkiye'de mesela bunu söyleyip de herhangi bir sıkıntı karşılaşmayacak biri olamazdı herhalde e, aptalca işte şeylerden ulusal mitlerden ve işte hayaletlerden bahseden e, biri e, herhalde bir sivil toplum örgütü üyesi ciddi sıkıntılar içine girerdi. Evet. Aynı şekilde e, benzer bir şey vardı başka bir konu Bulgaristan'da e, bir e, roman e, polisle kavga ediyor ve e, kavganın konusu şu polis müdahale ediyor romanca konuştuğu için e, bu kişi Bulgar vatandaşı ve e, kendisine şöyle, e, roman e, vatandaş da şöyle cevap veriyor. Sen kim oluyorsun da benim e, karımla e, kendi dilimde konuşmama engel olmaya çalışıyorsun. Ve bundan dolayı işte bu e, kişi bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor vesaire. Ama en azından bu kişi hala hayatta hakkını arıyor. <gülüyor> Evet, bir... Dava e, Avrupa çapında Mesele ediliyor vesaire da, hani... Davanın sebebi nedir acaba Hangi şeyle e, davayı açmışlar Romanca konuştuğu için mi yoksa bir... Yok hayır işte tabi ki de e, Polise, polise mükaver hani, e, e, Evet, evet. evet e, onun, Bir kavga içine giriyorlar çünkü evet. o, Ondan sonra ondan dolayı, e, yani Böyle bir şey bu örnekle Anlatıyor ki her şey mükemmel değil Avrupa'da elbette birçok sıkıntı var ama bunların dediğim gibi tartışılıyor olması, konuşuluyor olması, Avrupa çapında gündeme gelmesi. Bulgaristan'a mesela bu konuda işte bir anlamda bir utandırma yoluyla, bir vicdan da bir sorun yaratma yoluyla bir şeyler oluyor ufak ufak. Bir şeyler değişme umudu var en azından. Türkiye'nin bu alıp başını gittiği haliyle bu yok. Evet. Daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. Bir makale okumuştum uluslararası hukukta utancın rolü diye. Birçok zamanda uluslararası hukukta çok ciddi kaidelerin yapamadığını utandırma mekanizması yapıyor. Evet sonunda çok önemli bir kavram bu da tabii. Yani... Tabii yani o utanma duygusunu yetince zaten geriye çok fazla da bir şey kalmıyor. Türkiye'nin de derdi biraz bu utanma mekanizması'nın artık Türkiye'de hiç işlememesi. Evet. Çünkü Türkiye her şeyi açmış, bütün işte şey neredeyse bütün komşularıyla savaşacak durumda. Hani teker teker bütün komşuları tek karşı. Çünkü teskeri çıkıyor. Bundan sonra ne olacak yani İran falan böyle gidecek miyiz? Ve <gülüyor> evet yani bir Rusya karşı mı çıkacak teskere bundan sonra nedir yani? Hakikaten teyatrisi lapsürdünde çok ilginç örneklerinden biri gibi gelişiyor. Yani daha sıfır sorun derin stratejisi daha iki sene olmadı değil mi ilan edilene ne kadardı? İşte birkaç sene önce büyük bir ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı hükümetin komşularla sıfır sorun tezini attığı bir kulağa da gayet hoş gelen bir biçimde. Ve arkasından da şimdi tamamen savaşın eşiğinde olduğunuz en az iki komşuyla bir durum var. Tezkerlerin çıkartılıp uçakların havada durduruldu. İkisiyle de gerilen ilişkiler var İran ve Rusya ile iki de evet yani onları hiç saymıyorum bile Rusya'yla ve diğer ülkelerle olan komşularla olan ilişkilerin gerginliğini bu alay eder gibi bir durum yani bu kuşkusuz alay eder gibi bir durum fakat bir bir anlamda da hayatımızın gerçekliği. Evet, maalesef. Bu bu konuda işte daha önceden konuşurken Türkiye'nin mesela bu kadar silah satan bir ülke olarak bütün bölgeye, bütün Orta Doğu'ya aynı zamanda işte Azerbaycan'da işte mesela biz ileride Karabağ'a gidip de bombalayacak belli de uçakların kalkacağı, havalanını, askeri havalanını vesaire yaparken bir vicdan azabı hissetmeden hiçbir e, sorun bunu görmeden e, yaşayıp gitmek e, olmuyor işte. Sonuçta bir yerden işte hep bu uyarılarda bulunduk uzun e, zamandır. Evet şimdi hep, mesela Karabağ'da da e, alanı gerginliği bugünkü Agos gazetesinde gördüğüm bir haber Lüth Gasparyan'ın haberi Stepanakert'teki havaalanının uçuşları açılması Ermenistan Azerbaycan gerilimini iyice artırdı diyor. Bakü sivil de olsa uçakları düşürürüz diye bir sivil tehdit. uçakları düşürürüz diye tehdit ediyor Tehdit bakayım. ediyor. Yani böylesine evet. son derece gergin bir durum var ve bu tanımadan da bahsederken Azerbaycan'da denmişken Ermeni subayın katili olan Seferov'un da Ramil Seferov'un da evlendiği haberi var. Yani nasıl bir hınç bu sivil uçağı düşürebilecek kadar tehdit Vahari açıklamalar yapabilmek. Ama Azerbaycan'dan işte bunları bekliyor olmalıyız önümüzdeki dönemde. Çünkü işte orada da yavaş yavaş halk ayaklanmaları başlamıştı. Bundan da bayağı bir konuştuk daha önce. Evet. Üstelik de tuzu kuru yerlerde sadece halkın gerçekten en ezildiği, sıkıntıların en ciddi yaşandığı yerlerde değil. Bir anlamda çok da fazla derdi olmayan yerlerde e, ayaklanmanın patlıyor olması Azerbaycan için ciddi bir şeydi. Ve e, bir an şey de yapılamadı. Yani son e, dönemde muhalifette karşı oyda ne yapacağını da bir anlamda Aliyev yönetimi şaşırdı. Ve işte e, Karabağ sorununu alevlendirmek en iyi yöntem. Azerbaycan da bir şekilde e, bunu e, yapmaya muktedir. Bunu yapabiliyor ki orada e, devlet e, Yapabildiği için de işte bu konuyu körükleyerek e, elimizdeki birkaç yılı daha Aliyev'in e, iktidarı farstıkmadan geçirmesini sağlamaya çalışıyor. Şimdi e, Esed'in bu yaşadıklarından sonra Azerbaycan'ın da tabii ki de bi, bizim durumumuz ne olacak gibi bir hali var hem halk tarafından hem de e, Aliyev tarafından fa, e, farklı kaygılarla sorulan diyelim. E, bu konuyu işte bündeme getirerek şimdi halk arasında bir milliyetçi bağ yaratıyorsunuz. Evet ve bu savaş başka e, komşularla ya da işte e, bir şekilde savaş çıkartma yöntemi iç sorunları içerideki ayaklanma ta, e, ihtimalini ve diğer sorunları bastırabilmek için e, çok sık kullanılan bir yöntem tabii. Bugün Ahmet Altan da değinmiş ona iç sorunların çözümünü Dışarıda aramak, yalnız bu daima büyük bela getiriyor tabii. Evet işte. Tarihimi yani bu göster. Azerbaycan'dan bu konuda önümüzdeki dönemde bahara kadar işte bir karaba operasyonu vesaire şu bu yapılamayacağı için hani milliyetçilik dozu nasıl gündemde böyle ayakta tutulur, işte şey yaptırdı bu gibi işte canın hakikaten... Ürpermesinin olan bu açıklama gibi açıklamalar yapılır. Çok daha beterleri de gelebilir. Ee, ve çok daha işte Ermenistan'ın bütün korkularını, şeylerini adeta diken üstünde oturmasını sağlayacak her türlü açıklama da yapılır. Bunun üzerine Ermenistan da buna, ona karşılık verir. Karşılıklı işte do, tansiyon yükselir de yükselir. Ee, Tabi Seferov olayına dönersek bu e, Budapest'te de e, Ermeni meslektaşını öldüren Azeri Subay'ın hikayesine O da yani gerçekten aydınlanmamış karanlıkta kalan çok da şey var bunu da tekrar hatırlatalım ba e, Balkalı abi. katil olmak bir kere mesela Kafkaslardan bir arkadaşımla konuştuğumda bunu hiç e, farkında değildim Özellikle e, Ermenilerin e, ar arasında Ermenistan'da yani e, baltayla öldürülmek gibi bir e, adeta şey var Korku var bir şey yani bu e, Bu cinayetten önce olan bir e, adeta mit mi diyeyim ne diyeyim Tramba, Bir mitos belki. olarak böyle bir şey varmış kavram Baltayla öldürüldü öldürülmek aman baltayla doğarlandı falan gibi Hani bir jargon vardır ya Türkçe'de de e, Bu e, acayip bir şeymiş yani hani e, kökü olan bir kavram Kafkaslar'da ve bunun yapılmış olması bile başlı başına manidar bir şey aslında orada o cinayette dediğim gibi işte hem Türkiye'de sefer onun eğitim görmüş olması vesaire bunlar bilinmeyen konular olarak öyle soru işaretleri olarak kalıyor ee, ve kalacak da belli ki çünkü <gülüyor> Türkiye maalesef hiç temizlenmedi hiç arınmadı ee, kendine bir e, çeki düzen veremedi. ...bu askeri vesayeti falan bitirirken... ...ve demek ki askeri vesayetin de... ...tökenleri... ...orduda değilmiş... ...derin devlet ordusu değil... ...bunu anlıyoruz şimdi... ...başka bir şey var Türkiye'de... ...bunun tekrardan kendini üretmesini sağlayan... ...evet bir de ufak detay da... ...gözüme çarptı bu... ...Seferov'un... ...Ramil Seferov'un... ...evlenmesiyle ilgili... Devlet bazı devlet büyükleri de katılmış yani resmi yetkililer düğüne fakat basın mensupları alınmamış ve davetlilerin cep telefonları toplan, toplatılıp görüntü alınmasına izin verilmemiş. Bu da ilginç bir başka detay yani. Valla şimdi, şimdi nereden tutalım bilemiyorum tabii her zamankiyim ama şöyle tarihten bazı örnekler vererek kapatmak istiyorum. hani. Türü, <gülüyor> Türkiye'nin bu Avrupa ile bağlarını kesmesi vesaire, hani bu konulara baktığımızda geldiğimizde, e, ya bağlar çok çok çok eskiden oluşmuş ve öyle bağlar ki kolay, e, bağ, o bağlar artık Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası yapıyor. İşte son dönemde 19. yüzyıl tarihi okuyorum özellikle. Ve oraya baktığımızda mesela 19. yüzyılda, 18. yüzyılda işte Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun sorunlarını çoğu zaman hani hep Avrupa'nın yanında anlamda sorunları da yarattığı söylüyor. Avrupa ile beraber çözüyor. Mısır konusunda mesela Mısır Osmanlı'dan kopmaya çalıştığında aslında Osmanlı'daki bürokratların çok ilginç yaptığı gösterdiği çabalar var Avrupa'daki muadilleriyle bir arada birlik olup bir anlamda. Çünkü tarihin satır aralarından işte baktığımızda ta işte hani Osmanlı'nın Avrupa bir anlamda hukukunun parçası olması işte Londra protokolü dönemine dayandırılıyor. Bu 1930'lara. Ee, o aynı zamanda e, Yunanistan'da tabi bağımsız olduğu zaman ama e, bir bir anlamda bütün bu işte hani makus talih gibi yorumlanan tarihte şeyler vesaire de sizin bir ortaklığınızı oluşturuyor. Bu bağlar tutup da kötü idareyle son bir on yıldaki şeylerle kesilip atılacak değil. Daha öncekiler de var tabii. Türkiye'nin büyük bir anlamda siyasi birikimi var. Ama bütün işte bu kavramlardan ne anladığımızı işte mesela... Siyaset de katletmek demek. Aslında katletmek kelimesinden geliyor. Kökü asıl şeyi bu. Evet, siyaset, bu anlayışların... Siyaseten kat diye bir kitapta hatırlıyorum Türkiye'de. Evet aslında ama siyaset yani siyaset ha. cidden şey boynunuzun gitmesi ya da işte bir şekilde ortadan kalkmanız demek. Hani. Siyaseten bu, bu anlamda katletmek de şey gibi oluyor. Yani birbirinin tekrarı gibi bir la. Evet. Ee, Profesör hani, Ahmet Mumcu'nun. Katli gibi bir durum oluyor. Hürriyet kelimesi mesela gene e, tutfaklığın tersi, esaretin tersi gibi bir e, anlamla gelişiyor. İşte bütün bu anlamların e, tü, tekrardan Türkiye'de, yorumlanıyor olması lazım demek ki. Bunu bir kere ve artık yani kesin bir şekilde, net bir şekilde tükenin yapıyor olması lazım. Maalesef bunu kolay yoldan değil. Toplum ve siyasetin bir arada topluca değişimiyle değil, zor yoldan, çatışarak, acılarla yapacağız gibi geliyor maalesef. Önümüzdeki yıllar eğer böyle giderse bunun sancısıyla geçecek. Evet. Geç nasıl geçeceğinden pek emin de değiliz doğrusu peki Hı. bu noktada herhalde duralım birazcık daha bir iki dakikada açtık süreyi peki evet. çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim Seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar.